Sevgili Açık Radyo Sevgili Açık Radyo Doğduğum günden beri hep senin sesini duydum. Artık belli bir yaşa geldikten sonra anneme Anne Açık Radyo'ya gidelim diye yalvarmaya başladım. Annem birkaç yıl beni oyaladı. En sonunda ise Açık Radyo'ya gitmiş bulundum. Çok heyecanlıydım. Bana ne içersin dediklerinde bile ben fark etmez cevabını verdim. Bana eğer çocuk programı yaparsak sende gelir misin dediklerinde ben çok sevindim. Ama her zamanki gibi yine fark etmez dedim. Bana en çok hangi şarkıyı seviyorsun dediklerinde bile ben heyecanımdan şarkının adını unutmuştum. Sonra annem hatırlattı. Ertesi sabah benim için çaldıkları parçada benim adımı söylediklerine inanamadım. Bir tek benim için şarkıyı tercüme bile etmişlerdi. Onları çok sevmiştim. Bir dahaki gidişimde kesinlikle konuşacağım. Dinleyici Mektubu Meryem Keskin 9 Mart 2005